Merhaba. Bir Söz Küçüğüm programına daha hoş geldiniz. Ben Selen ve ben Gizem. Bu hafta yapımcılar olarak sizlerle beraberiz. Bu haftaki bu haftadaki konuklarımız çocukların kendi sosyal sorumluluk projelerini uygulayarak çocuk katılımı ile ilgili güzel bir örnek oluşturan Küçük Adımlar Büyük Yarınlar projesinde projesinden Tülin, Şeyma ve Elif. Bu proje 2006 yılında Toplum Gönüllüleri Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın imzaladığı protokol ile başlayıp Temmuz 2008 yılında 2008 tarihinde sona erecek. Arkadaşlar programımıza hoş geldiniz. Bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Ee, ben Elif, ee, 50. yıl Türken Şöyle İlköğretim Okulu'nda okuyorum. Ee, bu projeye 3 yıldır devam ediyorum. Aslında 8. sınıfta ya falan olmaması gerekiyordu ama bırakamadık biz de. Hala devam ediyorum. Ben Tülin, 14 yaşındayım. Ben de bu projeye 3 yıldır devam ediyorum. Ben Şeyma, ben daha başlı yıl ilk ne oldu? Ben de 50. yıl türkçe, şöyle ilk okuyorum. Bu projeden nasıl haberiniz oldu? Projeye katılma serüveninizden bize biraz bahsedebilir misiniz? Ee, bu projeye ilk olarak abilerimiz, ablalarımız üniversiteden gelip bize tanıttılar. Ee, bizde işte küçük bir toplantı oldu. Bize gönüllü ne demek olduğunu anlattılar ilk olarak. Yani gönüllü olarak katıldık. yani Fazla öyle baskı işte katılacaksın olayı olmadı. Herkes kendi isteğiyle katıldı. İlk olarak tanıdık projeyi falan öyle. Bu projede üniversitede öğrenciler de yer alıyor. Ee, Elif, üniversitede öğrencileri neler yaptığından bahsedebilir misin? Şey üniversiteli de ablalar ilk olarak bize gönüllülüğün ne demek olduğunu öğrettiler zaten bu gönüllülük çok önemli bir şey e, eğitimlerimiz vardı sosyal sorumluluğun ne demek olduğunu öğrendik e, eğitimlerde yani ne yapacağımızı eğitimlerde öğrendik eğitimimizi verdiler yani abi abla falan öyle çok yardım ettiler bize <gülüyor> Çocukların kendi sosyal sorumluluk projelerinin ürettiği ve uyguladığı bir proje. Küçük adımlar, büyük yarınlar. Ee, peki sizce sosyal sorumluluk ne demek? Bize biraz tarif edebilir misiniz? Ee, sosyal sorumluluk ilk olarak yani çevrenizdeki sorunları ele alıp, e, çevrenizdeki sorunları görüp bir şeyler yapma çabası. Yani bir sorumluluk altına girmek. İnsanların bir şey yapabilmesi yani. Bu soru sosyal sorumluluk yani. Proje üretme aşamasından önce bir eğitim süreci oluyormuş. E, bu eğitimlerde neler oluyor Şeyma? E, eğitimlerde öyle oyunlar, oyunlarla şey yapıyor ama bu oyunlar öyle işte köre, körebe gibi değil. Hepsi bilgilendirici, hepsi bir şeyler öğretiyor ve çok zevkli oluyor zaten. Herkes çok eğleniyor. Eğlenirken öğreniyoruz. Peki Elif, bize şimdi deneyimlerinden yararlanarak bir sosyal sorumluluk projesi nasıl gerçekleştirilir? Ne gibi adımlar izlemeliyiz konusundaki düşüncelerini söyler, söyleyebilir misin? İlk olarak yani bir sosyal sorumluluk projesi için tabii ki sorumluluk gerekli. Ee, bu sorumluluğu ilk olarak çevrenizdeki e, sorunları ele alıp böyle adımlar, yani adımlar ata ata yapıyorsunuz sonuçta. Ee, i̇lk olarak o sorumu, e, o sorunu ele alıyorsunuz. Sonra takım arkadaşlarınızla takım ruhu içerisinde bunu paylaşıyorsunuz. Herkes sorumluluğunu bildiği sürece zaten sosyal sorumluluk kendi kendine gerçekleşiyor. Bu proje çalışmalarınıza yaklaşık ne kadar zaman ayırıyordunuz? Derslerle beraber yürütmek size zor geliyor muydu? Bu projeyi biz haftada iki saat devam ediyoruz ve e, haftada bir kere oluyor ama bazen bu haftada bir kere değil haftada iki kere de olabiliyor ve derslerle aslında bir problem olmuyor yani dersten sonra alıyoruz zaten bu şeyi eğitimi ve çok eğlenceli oluyor hiçbir zararı olmuyor hatta yararı bile oluyor. E, bu çalışmalara katılmak için ailelerinizden izin almanız gerektiğinde e, sorun yaşadınız mı? E, yani ailelerinizin bu çalışma hakkındaki düşünceleri nelerdir? E, tabii ki ailelerimiz de destekliyordu. Zaten e, ailelerimiz de yani biz istediğimiz zaman ailelerimiz de hiçbir sorun çıkarmıyor. E, ve araştırdılar da zaten. Zaten abilerimiz, ablalarımız da yani onlara bu projeyi tanıttılar. E, bir toplantı düzenlediler. E, verdiler yani. Ya onlar da hiçbir sorun çıkarmadı. Toplantı, toplantıda her şeyi anlattılar zaten. Neler yapacağımızı, nasıl yapacağımızı ve saat kaç gibi yapacaklarımızı her şey hakkında her şeyi anlattılar. Bu projeleri devam ettirmek için okulda bir kulüp kurmuşsunuz. Bu kulüp ile ilgili bize bilgi verebilir misin, Elif? Ee, proje, yani bu kulübümüzün ismi dün küçüktük, bugün büyüdük. Ee, bu zaten proje kulüp isminden de yani küçük adımlar büyük ad, yarınlardan da etkilendik falan. Ee, böyle bir isim bulduk. Herkes söyledi ve bulduk. Yani bu kulüpten önce de projelerimiz oldu, sonra da oldu. Ee, kulübümüz de zaten okulumuzun içerisindeydi bir odamız vardı. Bu odayı işte afişlerle işte ya, ö, önceki senelerde yaptığımız şeyleri bilgi vererek falan yaptık. Şimdi kısa bir ara verelim ve sizin için seçtiğimiz parçayı dinleyelim. Te önce 3 tane projemiz oldu. Kulüpten sonra da bir iki projemiz oldu. Kulüpten öncekiler bir kitap kurdu projemiz vardı. İlk tabi sorunları ele aldığımız için ilk olarak kendi okulumuzdan başladık. çevremize baktığımız zaman kütüphanemizin yani böyle kötü durumda olduğunu, yani kitaplarımızın olmadığını falan şey yaptık. daha sonra işte kitap evlerine gittik. Projemizi anlattık. Neler yaptığımızı anlattık. Daha sonra işte onlardan e, kitap rica ettik. Onlar da verdiler sağ olsunlar. Ee, daha sonra işte e, kütüphanemiz zaten yenilenmişti. Kitaplarımız da yenilendiği için mutluyduk yani, yani. Bunu tabi okulumuza da tanıttık biz yaptık falan filan diye. Ee, bir de sağlıkla ilgili bir projemiz vardı. Ee, sağlıkla ilgili projemizde de dolapları yenilendi. Yine okulumuzdan e, başladık tabi. Ee, Ezra Dolapları yenilendi. Bunu işte tanıtmak için falan tiyatrolar falan oldu. Ee, şey tabii projedekiler falan e, yaptı bu tiyatroyu da. Ee, daha sonra bir spor e, kulübü pro projesi vardı ama onda fazla takım ruhu olamadığı için e, tabii bir şey olamadı da yani. En önemlisi takım ruhu. Sorumluluk da alınmadı. O yüzden bu proje gerçekleşemedi. Ee, kulüpten sonra bir projemiz vardı. Ben tabii o zamanlar yoktu yani o... Kuliplerin olduğu zaman. Sonra ben de katıldıktan sonra bir dergi çıkarttık ve derginin içeriği çevreyle ilgiliydi. Bunda çevre hakkında olan her şeyi işte uyuşturucu, bağımlılığı, çevre kirliliği, küresel ısınma, deniz kirliliği. Bütün her şeyi şey ele aldık ve hepsini orada anlattık. Tabii eğlence bölümü de oldu dergimizde ve çok zevkliydi. Sağolsun muhtarımız yardım etti. Küçük Adımlar Büyük Yarınlar Projesi süresi. Since, unutamadığınız anılar oldu mu? Bizlere paylaşabilir misiniz? Tabii ki oldu. Ee, mesela biz şey için derpane toplanmaya gittik yine kulüp için ve herkes orada bütün okullar kulübünü tanışacak da. Ee, biz ben de o zaman kulüp sorumlusuydum ve e, orada Taner abi yani şey projede bize yardım eden abimiz üniversiteli. Onunla beraber masada duruyorduk. Sonra e, şey böyle işte kameramanlar falan geldi. Sonra biz dışarı çıktık. İşte röportaj yapabilir miyiz falan dediler. Ben tabii utanıyorum. Sonra neyse Taner abiye söyledim. Çıktık işte dışarı. Benim elimde pamuk şekeri falan da var. Ondan sonra e, şey kameramanlar geldi peşimizden. Biraz da ya, böyle yokuştu. Sonra Taner abiyle biz koşuyorduk işte. Ondan sonra kameraman biri yere düştü. Daha peşimizden koşmadılar. Benim de var tabi. Yine her sene bir festival oluyor. Çocuklarla çocuk şenliği işte. Sizin bulunduğunuz? Evet. Bizim bulunduğumuz bir şenlik. Bir sürü okullardan geliyor. ilk yılki proje, şey, festivali hiç unutamıyorum. Böyle çevreden bütün bu projeyi yapan okullardan gelenler oldu falan. Çok eğlenceliydi yani. Unutamadığım an buydu yani. Küçük Adımlar Büyük Yarınlar projesinden öncesi ve sonrası arasında kendinizde bir takım değişiklik ...der fark ettiniz mi? E, tabii ettik. E, mesela dışarı çıktığımda... ...ben önceden boş boş yürüyordum hiç öyle... ...dikkat etmezdim çevreme. Ben artık projeye başladıktan sonra... ...etrafıma bak bakmaya başladım... ...ve gerçekten etrafta olan sorunları... ...ele aldık. E, sonra bunlar tabii... ...projede işimize yaradı. Mesela çevre kirliliğini... Or ...yani sokakları... ...inceleyerek demeyeyim de sokaklara bakarak... ...en azından şöyle bir göz atmak bile yetiyordu yani. Oradan şey yaptık... ...ele aldık. Öyle. Titredik ve kendimize geldik yani. Peki bundan sonrası için planlarınız, yeni proje fikirleriniz var mı? Başka okullar, okullarla devam ettiğinizde benzer çalışmalar yapmayı düşünüyor musunuz? Arkadaşlarımız isterse tabii başka projelerde yaparız yani neden yapmayalım hem hem bizim için hem de çevre için gayet güzel bir şey oluyor. Takım olmadan gerçekten bu projede olmuyor yani tek başınıza yapamıyorsunuz. Takım olması gerekiyor. Sizler ürettiğiniz projelerle çocukların çevrelerindeki sorunlara karşı çözüm bulabileceklerini göstermişsiniz. Son olarak buradan çocuklara fırsat verildiğinde yapabileceklerine ilişkin bir şeyler söylemek ister misiniz? Gerçekten çocuklara yani biraz olsun sorumluluk verildiği zaman çok güzel şeyler yapıyorlar. Mesela biz de bunun bir örneğiyiz bence. Çünkü bize de eğer bir işte ailelerimiz olsun işte üniversitelilerimiz, abilerimiz, ablalarımız olsun yol göstermediği sürece güven kazanmamızı sağlamadıkları sürece biz de bir şey yapamazdık. Çocuklara eğer öyle öyle bir güveni aşılabil, aşılayabilirlerse, gönüllülük bilincini, sorumluluk bilincini yükleyebilirlerse çocuklar da gerçekten çok güzel şeyler yapabilirler. Bence de en önemli şey güven. Güven olmadan hiçbir şey olmaz. Güven, güven, güven. Bu hafta da Söz Küçüm programının sonuna geldik. Tül'ün Elif ve Şeyma'ya programımıza katıldıkları için çok teşekkür ederiz. Ayrıca da teknik masada bize destek veren Eli abiye de çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ee, gelecek haftaki Söz Küçüm programında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.